Ma'un Suresi Necm 31 Ahirette herkesin iyi veya kötü yaptığı işlerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü, hiç düşündün mü? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşrik etmeyen kimse. Artık salatlarında ilgisiz, duyarsız, gösteriş olsun diye salat eden yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan toplumu aydınlatmaya çalışır gözükürken ve basit bir şeylerin bile bir ihtiyaçlıya ulaşmasını engelleyen kişilerin vay haline...